Hadi Karagöz'üm, yap programımızın açılışını. Ne olur Hacı yapayım, <gülüyor> evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Olmaz efendim olmaz, çok klasik sözler. Tamam. Bunlar eskide kaldı, artık Karagözle ve Hacı insanlara yeni şeyler söylemeli.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 Program yapar mısınız teklifi gelmiş. Çok sevinmişler bu işe. Ne? Ne kadar para vereceksiniz diye sormuşlar. Hayır, ara gözüm. Öyle dememişler. Ne demişler? Ha, dostum diyerek başlamışlar programa. Öyleyse biz de öyle diyerek başlayalım programa. Ha, dostum. Kara gözüm, bu kene olayı beni korkutmaya başladı. Kene ne oldu birader? Ya gazetelerde, haberlerde bu keneden ölen vatandaşlarımızı duyunca endişeleniyorum. Maazallah bu keneler bize de musallat olur diye korkuyorum. Keneler ülkeye musallat olmuş birader. Bize musallat olmuş çok muyal? Bir taraftan insanın kanını emici keneler, diğer yandan ülkenin altına oymaya çalışan darbeci erkenekonlar. Allah'tan operasyonlarla ortaya çıktı da kurtulacağız inşallah. Ya birader. İnşallah tez zamanda kurtuluruz hepsinden. Ama maşallah sen de pek bir rahatsın birader. Rahatım tabii. Operasyon kapsamında beni de içeri alacak değiller ya. <gülüyor> o manada değil efendim. Yani bu kenelerden filan rahatsız değilsin. Bir tedbir aldığın filan da yok. Ne tedbir alacağım Hacıvat? Ne demişler? Atın ölümü keneden olsun. Bu kadar lakayt olma birader. Maazallah bir tarafımıza kene yapışır da. Niye lakayt olacağım Hacıvat'ım? Ben vakti gelince tedbirimi alırım. Nasıl vakti gelince? Şimdi şehrin göbeğindeyiz. Allah'ın izniyle burada kene olmaz. Ormana, yeşilliğe gidince de tedbirimi alır. Yapma yav. Demek sen keneden korunma yollarını biliyorsun. Biliyorum tabii. Ben de kendime göre keneden korunma yollarını buldum efendim. Nasıl? Hemen söyle ben de uygulayayım. Bir defa çimene basma. Ne demek basma? Yani öyle yeşil alanlarda falan gezme. Gezme diyerek tedbir mi olur? Adamın evi yeşilliğin ortasındaysa ne yapacak? Evine gitmeyecek mi yani? O zaman pantolon paçalarını çorabının içine sokacak. Hatta şalvar giysin. Biliyorsun yörelerimizin otantik kıyafetleri var. Onlardan giysin mesela. Saçmalama efendim. Millet keneden korunmak için fortlör kıyafetleriyle mi gezecek bu devirde? Ya bu bir alternatif canım. Hemen öyle olsun dediğimiz yok. O tarz kıyafetler giymem diyorsan mesela astronot kostümü giy. Astronot kostümü mü? Evet. Astronot kostümünün her yeri kapalı olduğu için keneler kıyafetin içine giremez. Çok masraflı bir kostüm. Başka bir yol yöntem var mı birader? Var. Mesela hep sarı kıyafetler giy. Niye? Çünkü keneler sarı renk körüdür. Sarı rengi seçemezler. Bak bu fena değil. Daha bitmedi birader. <gülüyor> ya da evden çıkarken 35 şişe parfüm sık. ...keneler parfüm kokusundan nefret ederler. Sana yaklaşmazlar. Parfüm mü? Ben parfüm falan sıkmam efendim. Yok öyle alışkanlım benim. O zaman her sabah evden çıkmadan önce benzinle yıkan. Benzinle mi? Evet benzinle. Keneler benzin kokusunu alınca uzaklaşırlarmış. Çok sağlıksız bir yöntem. Şimdi benzinle yıkanırım. Yanımda biri çakmak çaksa mazallah. O zaman tek bir alternatif kalıyor. ...yanında devamlı böcek savar sprey taşıyacaksın. Olabilir. Ya Karagöz, bu yöntemleri sen bir yerden mi duydun... ...yoksa kafadan mı atıyorsun? Atıyorum birader. Ben ne bileyim keneden korunma yollarını ya. Ya ilahi Karagöz'üm... ...ben de ciddi ciddi seni dinliyorum. İdem nasıl kurtulacağız biz bu kenelerden? Ya kafana takma birader. Vardır bir usul yöntemi. Biraz bizim yetkililer bu konuda gerekli tedbirleri alsalar sorun hallolur. Nasıl yani? Yani kene için bir komite oluşturulsa, bu kenelerin neden çoğaldığı bilimsel manada araştırılsa, daha fazla artmaması için önlem alınsa, halkımızın ne yapması konusunda bilgi verilse, düzenli olarak ilaçlama falan yapılsa, tez zamanda hallolur bu kene olayı. Eğer ne demişler? Derdi veren Allah çözümünü de verir. Vay be kara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 Seslendiren savaş bayındır. Serkan Öztürk, teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan, Paris şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Gürültü ya. yapmayın, stüdyodayız. Hadi.